أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ Çok aziz ve pek muhterem sunalar. Bugün inşallah dersimizde şükrün manası, önem ve ehemmiyeti üzerinde hasbı hal edeceğiz. Geçen cumalarda, gereken nimetler üzerinde hasbihal hallettik Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği sonsuz nimetleri adede sığmayan, sayılamayan nimetlerini ikiye ayırdık. Maddi nimetler, manevi nimetler. Muhtemelen Müslümanlar. Kul, gerçekten akıl, izan ve idrak sahibi ise bu kadar nimetler karşısında yaratanı münimi hakikisi Yüce Rabbine karşı kulluk vazifelerini eda eder ve daima şükür üzerinde olur Muhterem ümmiler şunu da ifade etmek isterim bizim Cenab-ı Hak Celle ve Ala hazretlerinden umduklarımız vardır bir de korktuğumuz şeyler vardır bunu müteaddit derslerimizde geçen senelerde söyledik umduğumuz şeyler nelerdir korktuğumuz şeyler nelerdir eğer o mavzuğa girersek şükür mavzuğu gene kalır bugün şükür mavzuğunu inşallah iznillah tamamlayacağız muhterem ümmiler umduğumuz şeylere vasıl olmak için şükretmemiz gerekir. Korktuğumuz şeylerden azad olmak, mahfuz kalmak için şükretmek lazım muhteremler. Dersimin sel levhasını eden ayet-i kerimede Cenab-ı Halık-ı Zülcelal bakınız ne buyuruyorlar estaizu billah ma yef'alullahu bi'azabikum in şakartum ve amentum ey insanlar eğer siz Rabbinize iman eder ve size bahşettiği maddi ve manevi nimetlerine şükrederseniz Muhterem Müslümanlar şükrün manası elimizdeki kitaba göre İmam-ı Birgivi'nin tarikatı Muhammediyesi ve üzerine Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretleri'nin berikası, şerhi kitabımız diyor ki Fahri kainat efendimizin hadisi şerifinden de alarak şükrün manası münimi hakiki Allah'u zülcelal nimeti veren Allah'ın olduğunu bilerek zatını tazim etmeye şükür denir. Velhamdülre'sü şükür hamd etmek de şükrün başıdır. Resulullah elhamdülre'sü şükür buyuruyorlar. Hamd şükrün başıdır bir bedende baş neyse hamd o manayı ifade eder beden de şükrü temsil eder muhterem Müslümanlar hamdle şükür birleştiği zaman ma yef'alü bi bi'azabikum in şekertum ve a'mentum eğer sizler ey kullarım zatı aklesime ve iman edilmesi gereken şeylere iman ederseniz hamd ile kıyam eder şükürle mukabele ederseniz Allahu zülcelal size katiyen azab edici değildir Kapı Camii'nin muhterem cemaatı bugünkü müjdem size değer yani müjde demeye değer tamam mı Allah'ın kulları eğer bir kul Allah'a kul olduğunun idraki içerisinde içinde bulunduğu bütün maddi ve manevi nimetlere münimi hakikinin Allah olduğunu ve önündeki bu nimetlerin nimet olduğunu bilmenin icraati içerisinde imanla hamdü şükürle kıyam eder ve buna ölünceye kadar da devam ederse korkmayın ve korkmayın ve korkmayın Allah şükredenlere dünyada da kabirde de ahirette de azap etmeyecek <gülüyor> ne büyük lütuf ne büyük lütuf hani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor diye innelle innellezine amenu ve amilus salihati diye bütün ayet ı kerimede innellezine diğer ayı celle innellezine qalu rabbunallahu thumme istekamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُوا Cenab-ı halik Onlar ki iman ettiler Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da müstakim oldular. Hacı ve hocamızın tabiriyle kavak gibi de olmayın derdi. Kavak rüzgardan bazen böyle sağa sola sallanır eğilir. Kavak gibi değil minare gibi Müslüman olun derdi. Kabri cennet olsun minare gibi doktoru bir Müslüman olur, iman ve şükürle de hayatını devam ettirirse ölüm anında melekler etrafına inerler böyle toplanırlar ve müjdelerler muhterem Müslümanlar korkmayın, mahzunda olmayın, vaad olunan cennet ile şimdiden sevine durun Peygamberi Zişan Efendimiz Minber'de muhterem Müslümanlar çok müessir bir konuşma yapıyordu gencin biri Allah dedi düştü Resulü Zişan Efendimiz minberden konuşmayı bıraktılar yanına kadar geldiler kendisine vefat anında olanlara La ilahe illallah de denmez muhterem Müslümanlar ne yapılır onun yanında duyacağı şekilde fazla da sert olmamak şartıyla Latif bir sautla ve sesle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Peygamber Efendimiz haliyle böyle tevhidi telkin etti. O zav o o Allah'ın has kulu, Allah'tan çok korkan o insan ruhunu o anda teslim etti Resulullah'ın kolunda ve kucaklarında. Muhterem Subanar Elimizdeki eserler diyor ki, Resul-i Efendimiz o anda bu zatı cennetle tefşir ettiler. Cennetle tefşir ettiler. Bu zatın kuş gibi ruhu cennete uçtu gitti buyurdular. Ya Resulallah, kendisi henüz bizim aramızda daha kabre bile koymadık. Siz cennetle tefşir ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyurdular, duymadınız mı Kur'an'dan bu ayeti? Zelik ellimen kafe ve kave Vahit Müjdeler, tepşirler, nimetler, saadetler, cennetler, ebedi kurtuluşlar rabbisinin huzuruna varmaktan korkan gönlünde haşyet taşıyan vahidi ilahiden ürperip cehennemlik amelleri terk edenler içindir burada Peygamber Efendimiz. Daha buradan kendisine cenneti müjdeledim. Muhterem Müslümanlar görüyorsunuz. Kürsi'ye sizi korkutmak için, ürfetmek için çıkmıyoruz. Müjdelemek için çıkıyoruz, tamam mı? Üstadımız için, Hacı Yesadı Hocamız için öyle derlerdi. Eğer imkan bulsa insanlık beşeriyeti sırtında cennete taşımak ister. Bu kadar merhameti vardı cemaatine. Eğer imkan bulsa, yani salahiyeti olsa bütün insanlığı omuzunda cennete taşımak ister. İnanınız, evimizde oturup la havle çekebiliriz. Şuraya gelişimizin, ter dökmemizin gayesi sizlere müjdeler yapmak için, müjdeler vermek için muhterem Müslümanlarım. Birkaç kimseyi intibaha getirip Müslümanların kalbine sürur ilka edebilir miyiz? Cenneti müjdelemekle Allah'ın kullarını o tarafa yöneltebilir miyiz? Bir de muhterem Müslümanlar sadece müjdeyle kalmıyor tabii. Peygamber Efendimiz beşir ve nedirdir. Müjdeleyici ve korkutucu, inzar edici bir peygamber. Hatta daha sınıfı söyleyeyim. İlk ayetler nazir olurken garıhır adam indi. Estağilu billah. Ya eyyuhel, eyyuhel müddessiru fa um feendir ve rabbeke fekebbir. Ey ridasına bürünüp de uzanan peygamberim kalk. İnsanları celalim, azametim, azabım ve ikabım karşısında korkut diye buyuruyorlar. Evet yerine göre beşeriyet ve olunu korkutmayacak olursan şımarır, çılgınlaşır Allah'ına karşı gelir muhterem Müslümanlar. Daima dengeyi kurmak lazım, muazeneli tutmak lazım bir şey. Bu bakımdan dua ediyorum ben cennetiyle müjdelediği, haşyetiyle Kalbini doldurduğu kullarına Mevla bizi de ilhak buyursun inşallah o teala. <gülüyor> Müslümanlar ayette böyle buyuruyordu Mevla. Mâ bi bi'adâbikum in şekertum ve âmentum. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar eğer siz Rabbinize iman eder ve iman edilmesi gereken bütün zarurat diniyeyi kabulle inanırsanız bir de verilen nimetlere şükrederseniz Allah size azap edici değildir. La havfun aleykum ve la entum Sureti katiyede üzerinize herhangi bir surette korku yoktur siz mahzum da olmayacaksınız Teala. bu müjde muhtemelen Müslümanlar unutulmamalı ve kulluk vazifesinde mutlaka ısrar edilmeli, daim olunmalı ve kana Allahu şakiran alima Allahu zulcelal şükretmeye layık bir Mevladır ve kullarının bütün niyet ve amellerini bilen Allah'tır. Muhterem mismanlar Allah'ın ilmi olmadan, iradesi olmadan kainatta yaprak devinmez. Allah'ın ilmi ve iradesinin dışında sinek bile kanat çırpamaz kainatta ya. bizim gafletimize bakmayın muhterem müminler aslında Hasan-ı Basri'yi şöyle diyor muhterem cemaat tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle diyor Cenab-ı Hak gaflet ile de bu millete ihsanda bulunmuştur Cenab-ı Hak Gaflet ile de bu millete ihsanda bulunmuştur. Eğer gaflet olmasaydı ilahi haşyetten kullar gözünü açamaz hale gelir ve Allah diyerek yaşamadan ölür giderlerdi. Yani celal ve azameti ilahi karşısında cehennemi gözünün önünde cenneti de hemen kaşının arasında görerek bir an evvel oraya uçuyum diye oraya gidişi hayat ve yaşamaya tercih ederlerdi diyor. Öyle olunca dünyanın az çok nimetlerinden istifade edebilmek için gafletin masiyete gitmemek şartıyla masiyet ve günaha kaçmamak şartıyla gafletin de kullar için ayrı bir nimet olduğunu benim değil. Hasan-ı Basri Hazretlerinin sözü olarak size ifade ediyorum muhteremimiler. Yüce Rabbim. Koyu gaflet ve dalgınlığa bizi bırakmasın inşallah teala. Her defa falan ayet <gülüyor> küratlar, de de sque, <binler1> de inşallah, Celal hadisi kürsiyede de şöyle buyuruyor bakınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enallahu la ilahe illa ene. Mem lam yasbir ala bala'i ve lam yashkur ala ni'mai ve lam yerza biqaza'i falyatrub ben sivai. Halıkımız hadisi kutsi de hadisi kutsi Cibril vasıta olmadan eğer Cibril vasıtasıyla gelecek olursa ayatı ilahiye Kur'an-ı Hakim doğrudan dolayı reysen Cenab-ı kalbi Muhammediye lütfederse hadisi kutsi muhterem Müslümanlar peygamber efendimizin ki nefsinden konuşmuyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ Kur'an-ı Kerim öyle diyor, Resulullah size bir şeyi söylediği zaman o hevasından, nefsinin arzularından değildir, ancak onun kelime ve kelamı Cenab-ı Hakk'ın vahyi iledir diye Kur'an Resulullah'ın sözlerini böylece ifade ve beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, onun elinden, dilinden, halinden gelen her şey şeriat. Yüce Rabbim bizi şerif şerifi Ahmedi'nin nur ve ışığında daim kıl diye dua ediyoruz. Amin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak okuduğum hadisi kutsiyle şöyle buyuruyor, bakınız. Enallahu la ilahe illa ene. Ben buyuruyor Cenab-ı Hak, Allah'ım ve benden başka ibadete layık bir mabut ve ilah yoktur. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Ezelden ebede dünya ve ahirette Allah tektir, birdir. Vahidül kahhardır. Din gününün mahşerin sahibidir. Kainatın yaratıcısıdır. Cennet onun nimeti, cehennemse terbiye mahallidir. Muhterem Müslümanlar, La ilahe illa ene, alemde önünde eğilmeye deyen, Rukular ve sevdelerle kulluğa layık olan bir tek varlık düşünebilir o da Allahu Zülcelal Hazretleri'dir. Muhterem Müslümanlar, ne putların ne de avelesinin önünde baş kesilmez, bel kırılmaz, secdeye varılmaz muhterem Müslümanlar. Her halükarda ibadet, kulluk ancak Allah içindir. Yüce Rabbim bizi dergahından uzak tutma. Kul Müslümanlar devam ediyor hadisi kutsî. Men lem yasbir ala kollay. Cenab-ı Hak böyle bir mukaddimeden kendisini zatı akdesinin vahdaniyetini ifade ettikten sonra buyuruyorlar. Eğer bir kimse belalarıma sabretmezse ve yeşkür yeshkur ala verdiği nimetlere şükretmezse ve lem yerza bi kaza-ı rıza göstermezse Felle Rabbi rabben sivayi. bazı lafızlarında bazı kitaplarda Felle temis rabben sivayi. Benden başka bir ilah talep etsin. Benden başka bir rab arasın diyor. Mevla böyle buyuruyor. Eğer kulsak mütelemmisumalar. Eğer Allah'a kulluğumuzu itiraf ediyorsak belalarına sabretmemiz, nimetlerine şükretmemiz kazalarına razı olmamız gerekir. Mevla böyle istiyor. Şayet bunu bir kimse yapmazsa benden başka bir ilah talep etsin diyor. Muhtememiler şükrün manası böyle olunca kendiliğinden meydana çıkıyor. Münimi hakikiye imanla onu tazim etmek, onu sena etmek, onu büyüklemek, onu medihde bulunmak ve övmek. Muhtemem namaza girerken her namaza girişimizde Subhanekallahumma ve bihamdik dememizin manası bu. İbadete giriş de Mevlamızı evvela fena ediyoruz. Sonra sureler okuyarak rükûlar ve secdelerle ona, ona arzu ubudiyet ediyoruz. Rabbimiz yaptığımız ibadetleri kabul buyursun inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri de bir hadis-i şeriflerinde kısa olarak şöyle buyuruyorlar, bakınız. اَشْشُكْرُ عَلَى النِّعْمَةِ li لِزَوَالِهَا Nimet üzerine şükretmek, zevaline manidir. Muhterem Müslümanlar, iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti insanlık nimeti, sıhhat nimeti, afiyet nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, kalp nimeti ve ve dedik ya ve şimdi cemaatıma ayrı ayrı soruyorum. Bu nimetlerin üzerinde kalmasını ister misiniz muhterem şunlar? Allah korusun. Söyleyen dilimiz söylemez olsa Gören gözümüz görmez olsa, Duyan kulağımız duymaz hale gelse, Uzanan elimiz taş gibi kas katık kalsa, Yürüyen ayağımız bizi taşımasa arzu ettiğimiz yere, Böyle bir şey arzu eder misiniz? İstemeyiz elbette hocam, nasıl isteriz böyle bir şeyi? Hele kalbimizden imanın uçup gitmesi. Rabbim sen muhafaza buyuruyor. Kapı caminin muhterem cemaatı, Duyuyor musunuz? Gerçek mümin, kalbinde gerçek iman olan bir insan büyük günah işlemez. Çünkü azabına inanır. Onun karşılığında ilahi kahır ve ateş vardır. Hata eder, küçük günahlar işler. Muhterem Müslümanlar, onun da müjdeleri var. Addest alırken küçük günahlar affedilir. Ya Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, Besmele'yi çekip de huzur ve huşu ile bir kimse abdest almaya başladı mı? Elini yıkarken eliyle işlediği günahlar, yüzünü yıkarken yüzüyle işlediği günahlar, kolunu yıkarken koluyla işlediği günahlar ve hakedâ ve hakedâ. Ayağını yıkarken ayağıyla işlediği küçük günahlar topyekun affedilir. Hatta mesabî hadisi olarak Peygamber Efendimiz elini yıkarken tırnağının içerisindeki günahları da Cenab-ı Hak affeder gizlenmiş günahları ne demek yani günahı kalmadan tertemiz pırıl pırıl hale gelir iman ne büyük nimet ya Rabbi <gülüyor> muhtemem Hz. Muhammed'in nur eli diye ısrar ediyorum çünkü kainattaki dünyadaki bütün yollar bütün yollar elinde Kur'an tutan Hazreti Muhammed'den geçer <gülüyor> Hazreti Muhammed'e uğramayan onun imzasını almayan kainatta hiçbir fel saadete kavuşamaz kaideyi külliye ve şartı azam budur Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun için onun için Aşk eri Mevlana ne diyor? Aşk eri Mevlana ne diyor? Büyük mürşit. Akıl kurban kün be pişi Mustafa. Hasbiyallah yuki Allahümme kefa. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da Hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Pakistan'ın dev filozofu, Pakistan'ın dev şairi, Muhammed biliyor musunuz? Esrar var umuzunda. Me ez katmir rusul eyyâmi hîş, tek yekem kün berfenu berkâmi Bak bak bak, Muhammed İkbal ne diyor? Bu Müslümanlar? Koca İkbal böyle diyor. Koca İkbal böyle diyor. Me güsil ez katmir rusul eyyâmi hîş. Erenköy caminin çeşmesinin Aldı Mermere yazdırdım bu yazıyı İkbalin sözü Sakın hayatın akışı Hazreti Muhammed'in Yolu ve çizgisinden kaymasın Müslüman cemaat Saadet istiyor musunuz? Kurtuluş istiyor musunuz? Ölürken yüzünüz Gülsün istiyor musunuz? Kabirde yıldızınız Parlak olsun istiyor musunuz? Mahşerde arşın gölgesinde olsun istiyor musunuz? Cennetlerde ebedi Resulullah'a komşu olasınız arzu ediyor musunuz? İşte İkbal böyle diyor Muhammed İkbal bakınız koca dev şair böyle diyor. Şartta bir hukuk fakültesi bitirmiş. Garpta iki fakülte tamamlamış. Peyam'ı meşrik metniyle medni, Münih'te doktorasını tamamlamış. Geçen dersimde söyledim. Altı sene İngiltere'nin boğucu karanlıkları, zifiri karanlıkları ve geceleri ve soğuklarında bir gün sabah evradımdan Rabbim beni ala koymadı diyen büyük şair, dev şair Muhammed İkbal öyle diyor. Mequsil eskatmir rusul eyyamıqxish, tek yekemkün berfenu berkamıqxish. Hayatının akışı Hazreti Muhammed'in çizgisi ve yolundan, Sünnetinden çıkmasın. Aklına, hünerine, tahsiline, diplomana az güven diyor. Aklına, hünerine, diplomana efendim falan fakülte den merzunum lafına az güven diyor. Çünkü Hazreti Muhammed'e uymadıkça felah yok. Ya muhterem emirler. Ya Bismarck, Bismarck Hamburg'dan sesleniyor. Bismarck Almanya'dan Hamburg'dan sesleniyor ya Muhammed sana yetişip de ashabın arasında olmayı dinin için arkanda cihada girmeyi arzu ederdim şiddetle isterdim ama asrında sana yetişemedim mahşerde beni şefaatinden dur ve uzak kılma diyor Bismarck bir Amerikalı tarafsız ilim adamı Dünya büyüklerini Beşer ve insanlığın büyüklerini sayıyor Kendisi Hristiyan Peygamberi İsa Aleyhisselam Kitabı İncil Öyle olduğu halde Dünyanın en büyük adamı Hz. Muhammed'dir diyor Neden mi? 23 senede Alem Şumul inkılabı Oturtmuştur Ve zafer günleriyle işkence anlarında şahsiyetinde Şahsiyetinde hiç değişiklik olmayan yüce, en yüce insan. Mekke devrinde nasılsa Mekke'yi fetih günü Kabe'ye girerken devesinin üzerinde şahsiyeti aynı hiç değişmiyor. Gurur yok muhterem Müslümanlar. Böyle devenin üzerinde başını kaldırmış Mekkelilere karşı. Görüyor musunuz ne oldu sonu? Hayır. Yanağını devenin yelesi üzerine koymuş. Müslümanlar takayır buyurunuz. Hazreti Muhammed dört koldan sahabe sel gibi Kabe'ye doğru Mekke'ye girerken yanağını devesinin yelesi üzerine koymuş. Benim gibi bir kulluğuna Mekke'nin tekrar fethini nasip ettiğin için sana bütün varlığımla arzı şükran ederim Rabbim diye giriyor Mekke'ye. Kabe'yi Muazzama Bilal-i Habeşi ezanı okuyup putlardan temizlenip namaz kılındıktan sonra tabi Mekkeliler etrafa gelmişler acaba Muhammed ne yapacak sallallahu aleyhi ve sellem ya ağır ağır şeyler söylediler ya İslam için Kur'an için Hazreti Muhammed için Mekke'yi mükerremede Peygamber Efendimiz daha 40 tane sahabesiyle çok az insan kitlesiyle 13 sene işkenceye katlandı ya Peygamberi Zişan Efendimiz Muhterem Müslümanlar Ağza alınmayacak neler boykotlara varıncaya kadar Hani şimdi kafirler Muhterem Müslümanlar Müslüman ülkelere boykot ilan ediyor ya Sudan'a sen anarşist devletsin diyor Boykot ilan ediyor Muhterem Müslümanlar Ambargo koyuyor Niye mi? Başındaki Beşir denen subay general İslam ve İslam ve İslam diyordu onun için ya Filistin muhterem ya devamlı söylüyorum derslerinde başlar taşlarla eziliyor Filistinli genç yavrucağızların kolları geriye bükülüp kemikleri çatır çatır kırılıyor bir kardeşim söylemişti bir kardeşim söylemişti İsrail başbakanı Amerika'yı ziyaretinde havaalanına inince gazeteler etrafında toplanıyorlar. Sayın Başbakan Filistin'de bu kadar ölenler, hapishanelerde binlerce insan, bu kadar işkence gören kişiler bunlar insan değil mi diye soruyorlar İsrail başbakanına. Ya müminler ya başbakan ne cevap veriyor biliyor musunuz? Onlar haşerattır, hayvanattır insan değil diyor Allah'a vuslata Saadete giden yol var O da İslam yolu Ve Hazreti Muhammed'in yolu Evet Muhterem Müslümanlar Şükrü nasıl yapalım Evvelen şükredince nimet artar deyince Şöyle bir misal vereyim de Muhterem Müslümanlar Mavzu tatlansın inşallah. Beni İsrail'den bir peygambere Cenab-ı Hak falan falan mesut aileye git, onlara söyle. Onların 30 sene ömürleri var, 15 sene fakirlik, 15 sene zenginlik vereceğim onlara. Zenginliği mi evvel istiyorlar? Fakirliği mi evvel istiyorlar? Sor onlara. Cenab-ı Hak peygamberine beni İsrail'in bir peygamberine böyle vahiy ediyor. o peygamber geliyor bu karı kocaya soruyor. Allahu Zülcelal'in size selamı, selameti var. 30 sene sizin ömrünüz var. 15 sene zenginlik verecek, 15 sene fakirlik verecek. Evvela zenginlik mi istersiniz yoksa fakirlik mi istersiniz? Mevlam soruyor diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'da da böyle cilveleri var ya Mevla'nın, Muhterem müslümanlar, ...karıyla koca istişare ediyorlar... ...kadın diyor ki evvela zenginlik alalım... ...bir şartla... her nimetten fukaraya infak etmek şartıyla... ...yediğimizden yedireceğiz... ...giydiğimizden giydireceğiz diyor... ...bu şartla... ...kocası da diyor hanım... ...gel şaşkınlık etme... ...delikanlılık, gençlik nasıl olsa geçer... ...ihtiyarlıkla zenginlik iyidir... ...saadetle geçer diyor... ...yaşlandığımız zaman elimizde imkanımız olsun diyor kadın ısrar ediyor muhterem Müslümanlar hayır evvela 15 sene zengin olacağız fakat Rabbımızın verdiği bütün imkanları Allah yolunda nefsimizi harcadığımız kadar harcayacağız kadının fendi erkeği yendi diye bir ecdat dediği sözü var ya muhterem Müslümanlar kadın galip geliyor o peygambere aile reisi olarak erkek gidiyor Efendim diyor, 15 sene evvela zenginlik istiyoruz, sonra 15 sene fakirlik olsun diyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu iki müminin, o günün müminleri, Müslümanları, muhterem Müslümanlar, karı koca nimetini taşırmaya başlıyor. Hani bazen cemaat içerisinde vardır muhterem Müslümanlar, Mevla bire bin vermek suretiyle taşırıyor adeta, mahsulü bir acil bitiyor keçileri koyunları 300-400 doğuruyor meyveleri toplamakla bitmiyor dükkan akşama kadar müşteri dolu az zamanda bir parlama oluveriyor bazı insanlar etrafındakiler de hayret ediyor bu zat çabukça nasıl böyle oldu diye Allah isteyince öyle olur muhterem müslümanlar zenginliyorlar fakat sözlerine de dikkat ediyorlar yediklerinden yediriyorlar giydiklerinden giydiriyorlar Allah'ın verdiğinden de Allah yolunda harcıyorlar Müslümanlar duyuyor musunuz? 15. sene geliyor şimdi bekliyorlar fakirlik gelecek ya 16. sene 17. sene 18. sene 20. sene nimet nimet taşlıkça taşıyor daha çoğalıyor daha çoğalıyor daha çoğalıyor bu zat o peygambere kadar gidiyor Efendim diyor, 15 seneden sonra Cenab-ı Hak bize fakirlik verecekti. 20, 22. 23. sene oluyor, hala nimetimiz taşıyor. Rabbimden sorarım diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o kullarım verdiğim nimete şükrettiler. ve Allah yolunda, inançları yolunda fukaraya zafaya açlara doyurdular, çıplakları yedirdiler, düşkünleri kaldırdılar. Allah'ın yolunda, rızam yolunda harcadılar. Binalay, ben zatım için tescil ettim, ahdettim, yemin ettim. Le inşakartım, le azidannakum, ve le in kefartum Onlar şükrettikçe daha 300 sene kalsalar nimetlerini artıracağım diyor Cenabı. <gülüyor> Memleketin bugün matbuatını, radyosunu, televizyonu dinleyip duruyorsunuz vay faizden şöyle olduk vay borçtan böyle olduk Avrupa'ya şu kadar borçluyuz millete bu kadar borçluyuz efendim bir türlü dümeni kuyruğu doğrultamıyoruz herkes dertli hocam diyor bu senin söylediğin bunun da çaresi ya muhterem Müslümanlar bu senin verdiğin çok basit çok basit ve sade misal bir milletin de başının kurtulması için bir çare Topluluklar, cemaatler, uluslar, kavimler ve milletler milletçe Allah'a itaat eder. Verilen nimetlerin eğer kadrini bilirlerse o devletin, o milletin, o hükümetin, o cemaatin, o ulusun nimeti gün geçtikçe artar. Sürür ve saadet asırları üzerlerinde devam eder. <gülüyor> Yoksa ya muhterem millet, ya Ciyak ciyak bağırıyorlar ya para yetişmiyor falan söyle falan böyle borçluyuz dertliyiz falanız falanız. E tabi yaşantığın hayatiyet ve gidişatın çok tabi karşılığı budur ve böyle devam edecektir. Tövbe edip de Allah'a yönelmezsen yarının bugün, bugününden çok daha korkunç olacaktır. Çare Fefirru ilallah Müslümanlar Bütün dertlerimizin Bir tek çaresi var Fefirru ilallah Allah'a koşunuz Ve enibu ila rabbikum Diyarayı Celle Rabbinize yöneliniz Rabbinize yöneliniz Rabbinize yöneliniz Yahu Müslümanlar gelin kul olalım ama nefsimize şehvetimize kula kulluk değil ya kapı caminin muhterem cemaati gelin kul olalım diyorum niye mi nefsimize şehvetimize ihtirasımıza menfaatımıza kula değil Allah'a kul olalım gerçek hürriyet bu müslümanlar hani her şey hürriyet için diyorlar ya şunu yapıyorlar bunu ediyorlar o birini işliyorlar filan ne yapıyorsunuz hürriyet için ya insan hakları filanlar falanlar. herkes daha çok hürriyete kavuşmalı filan hayır keyfine geldiği kadarıyla hür olacaksınız keyfine gelmedi mi canınıza okurlar müslümanlar ona göre evet onun için biz gerçek hürriyeti istiyoruz Rabbimizden ne o hürriyet kul ol Allah'a ve kurtul Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Allah'a bir kapıya, kainat çapında ezelden ebede kadar kanatları uzanan büyük kapıda kulluk, sonra da gerçek hürriyet ve hakiki kurtuluş. Yüce Rabbim bizi bize bırakma diye dua ediyorum. Evet, muhterem Müslümanlar, şu şükrü nasıl yapacağız? Belki ezanımız okunu verir. Onu da elimizdeki eserden görelim? Hakikati şükrü nasıl yapacakmışız muhterem müslümanlar? İbn Abbas Sultanül Müfessirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin amcası, amcezadesi İbn Abbas Hazretleri elimizdeki eserde hademinin berikasından naklediyorum size bakınız. Hakikati şükür şöyledir ki en tuti Allahe bi cemi'i cevarihik. Allah'u zülcelale bütün cevarihin ve azam ile, uzuvların ile nimetler karşılığı itaat etmen şükrün hakikatidir. Yani baştan tutun şöyle muhterem Müslümanlar. Gözün şükrü, kulağın şükrü, dilin şükrü, kalbin şükrü, midenin şükrü, elin şükrü, ayağın şükrü nasıl olacakmış? Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi ile bu huzurları yaratanın yolunda eğer kullanır ona mutu kılarsan, sen şükreden bir kulsun. Şöyle diyelim muhterem Müslümanlar bakınız, gözün şükrü halala bakmak, meşrua bakmak, Kur'an'a bakmak, ilmi esere bakmak, dünyanın cennet bahçesi gibi alemlerine bakarak, Saniye yönelmek, hayra bakmak, şerre, ne mahreme, harama bakmamakla gözün şükrü eda edilir muhterem Kulağın şükrü, hayrı ve hakkı dinlemek muhterem Müslümanlar. Gıybeti, kötü sözü, zilzurna havalarıyla ömrü zayi etmemek. Kulağın şükrü, hayrı ve hakkı, ilim nasihatleri, sohbetleri, meclisleri ve hutbeleri dinlemek. Zikir meclislerinde zikirleri dinlemek, güzel söz dinlemek. Mevlana'mız öyle diyor, güzel ses cennetin kapıları açılıyor da kıcırtısı kulağıma gelir gibi olur diyor. Hafızlarımızın ezan okuyuşları, mevlid okuyuşları hani tasavvuf musikisi diye şimdi güzel bir koro var Konya'mızda Allah razı olsun senede bir iki defa geliyorlar bizi şeneltiyorlar benim de onlarla beraber olduğum oluyor Mevlana'lardan o Mevlevi ayinleri eski dedefendilerin bazı güzel güzel yazmış oldukları ilahiler bunlar dinleniyor kulak hayır da kullanılırsa şükrü eda edilmiş oluyor muhterem Müslümanlar dil şükrü nasıl eda edilir dilin İmam-ı Azam'ın yüzüğünün kaşında bu hadis yazılıymış Muhterem Müslümanlar İmam-ı Azam Efendimiz'in yüzüğünün kaşında bu hadis yazılıymış Hani Peygamber Efendimiz'in yüzüğünün kaşında Üç kelime vardı Alt alta Muhammed'ün Resulullah Muhammed Resul Allah lafzı en yukarıda Muhammed'ün Resulullah yazılı Peygamber Efendimiz'in yüzüğünün kaşında Hem yüzüğünün kaşı hem de Risalet mührü idi Yazdırdığı mektupların altına mübarek yüzüğünü basarlardı. Hem mühürü hem de yüzüğü. Hz. Ebubekir devrinde Cenab-ı Ebu de emanet kaldı. Hz. Ömer devrinde Hz. Ömer'de emanet kaldı. Hazreti Osman devrinde Hz. Osman'ın elindeydi. Kuba'da Biri Osman'ın Osman kuyusu deniliyor. İlk kazılmış bereketli su çıkmıştı oradan. Kuba'da muhterem Müslümanlar tatlı su. Hala da bal gibi su varken... Oradan teyemmünen, teberrüken Hazreti Osman kuyusundan diye de oranın suyunu içenler var. Muhterem Müslümanlar. Hazreti Osman yüzüğü oynarken böyle kuyuya düşürüverdi. Peygamber Efendimizin yüzüğünü Hazreti Osman böyle eliyle oynarken kuyuya düşürdü. Kuyuyu ne kadar karıştırdılarsa bir türlü yüzük bulunmadı ve fitneler Hazreti Osman devrinden başladı ya muhterem müslümanlar çok aciyip değil mi Yüce Rabbim Ümmeti Muhammed'i fitneden ve fesattan muhafaza buyur diye dua ediyoruz muhterem müslümanlar şu halde dilimizi fena sözden yalandan bühtandan iftiradan, gıybetten, sövüp saymaktan muhafaza edeceğiz. Dilimizle zikredeceğiz, dilimizle hamd edeceğiz, dilimizle Kur'an okuyacağız, dilimizde hayır nasihat edeceğiz, dilimizle güzel ümit vereceğiz, dilimizin şükrünü böylece ecda, eda etmiş olacağız. Muhterem müslümanlar, vay o kişilerin haline ki dilini kötüye kullanır ve diliyle söylediğini kiramen katibin yanında zabut ve rakalarına devamlı yazmaktadırlar muhterem insanlar. Ne konuşuyorsanız <gülüyor> reisi cumhurluk makamından mahalle bekçiliğine kadar en büyük din işleri başkanından mahalle imamına kadar en çok zenginden en fakire kadar, en çok bilenden en ümmi insana kadar bütün bir beşeriyetin söylediğini cenab Hak kaydettiriyor. Tamam mı? ma مَا عَمِلُوا ve la يَلِّمُ رَبُّكَ اَحَدًا Zabut barakalarında bütün dillerin, ellerin, kulakların, gözlerin yaptığı iş ve ameller ve söyledikleri harfen bir harfin kaydediliyor. Ve yoluun ya veyltena, ma lıhazı el kitabı, la yuadır sııra ve la illa Allah Allah. Ellerine amel varakalarını, zabut varakalarını alınca kitaplarını bakacaklar. Karanlıkta, karanlıkla, karanlıkla muruldadıkları, çöl ortasında konuştukları, karanlık odada ailesiyle laf ettikleri de kaydedilmiş kaydedilmiş. Vece du ve la Rabbin kuluna hasaki zulmede. Herkesin göreceği eliyle diliyle kaldırdığı hasadın karşılığıdır muhteremusun. Bir de başın muhterem miller, Başın şükrü ya. <gülüyor> Erkeklerde, kadınlarda mükellef insanlarda başın şükrü hani belin şükrü böyle Allah huzurunda eğilmek muhterem Müslümanlar başın şükrü secdelere koyarak secdelere koyarak Subhana Rabbi ala Subhana Rabbi ala Sübhane Rabbi el-Ala diyerek Allah'a kavuşmak başın şükrü Mevlana Mevlana min küllil vücuhu evlana kadesallahu sıra hazretleri mesnevisinde şöyle diyor aşk eri serbi bahşet şükür hahet secdeyi pabi bahşet şükür hahet kadeyi Allah'u zülcelal baş verdi ki secde ederek şükredesin Allah'u zülcelal ayak verdi ki huzurunda diz çökerek şükrünü eda edesin yahu hocam ezan da okundu ama şu kadınlar da başın şükrünü eda etmek için bir başka fazla bir şey yok mu? Hadi erkekler de namaz kılarken takke giymek falan. Eğer takke giymeyecek olursa, tezellüle niyet edecek olursa, yani ya Rabbi başaşık açık huzurundayım diye tezellüle niyet ederse mekruh değil. Ama la yüselik, mübalasılık, laubalilikle baş açık yalınayak durursa, Ayak yalın namaz kılmak mekruh değildir. Baş namaz kılmak tenzihen mekruhtur muhtemelen Müslümanlar. Onun için gençler, mümkün olduğu kadar başınıza bir takke alın. Eğer takkeniz olmazsa, bir fakir tavrıyla, acizimi itirafla baş huzurundayım. Hani bir sahil bir kapıya baş yalmayak gelerek, ata ister, sadaka ister ya, öyle niyet edecek olursa eğer, mekruhtan kurtarır. Muhtemelen Müslümanlar, kadınlarda başı örtmek de o başın şükrüdür muhterem müminler ben de kardeşlerimden niyaz ediyorum geliniz biz de atom yapalım geliniz biz de fantomlar yapalım geliniz biz de füzeleri semalara gönderelim bak Fransa'ya Fransa'ya pek yaptırdık uydu yaptırdık birincisi patladı ikincisi şimdi semada ne olacağı belli değil niye Fransa'ya yaptırıyoruz Niye Alman'a el açıyoruz? Niye Çin Amerika'ya baba diyelim. Macit Uslu diye bir İzmirli ihracatçı, üzüm ihracatçı kardeşim vardı. Macit Uslu diye 30 sene evvel tanıdığım bir insan ailesini Almanya'da ameliyat ettirmiş, uzun müddet Almanya'da kaldım dedi. Yemin ederdi, vallahi hocam en az iki Alman'ın aklına sahibim derdi. En az... Bir Türk iki Almanın aklına sahiptir derdi ama o çalışıyor biz ay yaşlıkla içkiyle ne kadar çok rakı üreteceğiz diye bu işlerden meşgul olduğumuz için o teknikte semalar da uçuyor biz hala sürünüyor sürünüyor veriyor yayayız yürüyoruz muhterem şumalar onun için gelin 60 milyon 65 milyon el ele gönül gönüle verelim halik Zülcelalimizin yolunda teknikte en ileri adımlarla menişte va yumahu fehuve mabunun. bir kimsenin iki günü birbirine müsahibe olursa ziyandadır husrandadır hadisine kulak verelim. Dünyanın en ileri milletleriydik. Bugün bu halimize Allah da acıyor, merhamet ediyor. Ona yönelelim ki Cenab-ı Hak ufkumuzu saadet nurlarıyla aydınlatsın inşallahu teala. <gülüyor> Sallu <gülüyor> aleyha resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şehadet. <Gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyib-i münciye -i mübarekesiyle çene kapamalar nasibu mukadder Hakk'a hak bilip Hakk'a bak, batılı batıl bilip batıldan içtinab beleyen zümreyi Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle, şeriatı Garra-i i, -i Muhammediye'ye temessük ve ittibarlarımızı yevmen fe yevma ile cümlemize ve bütün din kardeşlerimize, iman ehline cennet, Nimet ve aksal gayemiz olan Cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha.